Namazı evet. kıldıktan sonra hemen tesbihatı o anda mı yapmamız gerekiyor evet. yoksa daha sonra da yapsak olur mu diye bir sorusu vardı. bu evet. hocam. Şimdi Hanefilerin adeti, adeti diyelim yani farz, vacip, sünnet de değil diyebiliriz. Hı hı. Hanefilerin adeti normal olarak farz namazlarını kılarlar. Hı hı. Sünnet namazlarında farz namazlarını kıldıktan sonra Hazreti Seba'nın Müslim'de geçen bir hadis var. Hı hı. Orada Hazreti Peygamber farz namazını kılınca. Estağfirullah. Estagfirullah estagfirullah. Allahum ente selamun minke selam. Tebarek diyezel celal ve ikram. Herkes kendi söylerdi. Yani bir müezzin söylemezdi de herkes kendi söylerdi ve dolayısıyla e, o şekilde namaz kılarlardı. Şimdi Far namazı kıldıktan sonra mı tesbihatın tamamı yapılır? Hı hı. Bizim bildiğimiz 33 defa subhanallah falan. Evet. Yoksa sünnetler kılındıktan sonra mı yapılır? Hanifilerin adetine göre yine Müslim'de Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis var. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz Kâne Resûlullah yekudu bi kadri mâ yekûlu allâhumme enteselâmü minke selâm sümme yekûmu fe yusalli esünene Hazreti Peygamber farz namazından sonra Allahümün teselamümün keselam diyecek kadar otururdu. Daha sonra kalkıp sünnetlerini kılardı ve evinde gidip sünnetlerini kılardı. Hanefiler bu hadisi şerefi ve o başka uygulamaları dikkate alarak farz namazları kıldıktan sonra hemen tesbihat yapmazlar. Efendim nafile namazları da kılarlar e, camilerde nitekim uygulamamız öyle daha sonra tesbihatlar yaparlar. Ancak şafiler... Ve diğer mezheplerin adeti şöyledir yine adet diyorum hı hı. onlarda da illa böyle yapacaksın diye bir şey yok. Bir şey. Farz namazlarını kılarlar daha sonra tesbihatlarının tamamını yaparlar hı hı. ve ondan sonra kalkarlar sünnetlerini kılarlar. Hı hı. Dolayısıyla bu iki uygulamayı da yapmak mümkün ama böyle bir adet oluşmuş. Belki kardeşimizin sorusu şöyle olabilir. Mesela efendim namazlarımızın tamamını kılıyoruz da evet. hemen onların peşinde tesbihatı yapamıyoruz. Hı hı. Belki daha sonra yapıyoruz. Yani daha sonraki bir vakitte. Bu da mümkün. Ama mümkün olduğu kadarıyla Hazreti Peygamber e, 33 defa Subhanallah Elhamdülillah allah Ekber'i öğütlerken der ki Dûbura kulli salatin Namazın hemen peşi sıra. İmkan varsa illa camide yapmamıza da gerek yok bunu. Mesela diyelim ki kardeşimiz Farj namazı kıldı, sünnet namazı kıldı. Hı hı. E, müezzine iştirak edip tamamıyla cemaatle birlikte tesbihat yapma imkanı yok. Ne yapabilir? Kendisi hemen namazdan camiden ayrılır ama evet. camiden ayrılması tesbihat yapmamasını da gerektirmiyor. Yani yoldayken de efendim yapabilir. tesbihatını parmaklarıyla yapar. Ve yapmasının çok büyük sevabı var. Nitekim sahabe-i kiramın zenginlerinden, fakirlerinden bir grup Bukhari'nin üstünde geçiyor bu hadis. Efendimiz'e geldiler dediler ki ''Zeheve ehlü dusur bil ucur. Ya Resulullah zenginler bütün mükafatı götürdü. Efendim biz namaz kılıyoruz, onlar da namaz kılıyor. Oruç tutuyoruz, onlar da oruç tutuyor. Ama ve tetasaddakune bir fuduli amwalihim. Bir de paraları var. Paralarıyla sadaka veriyorlar. Efendim sadaka zekat veriyorlar vesaire vesaire. Biz yapamıyoruz onları. Efendimiz dedi ki fakirlerim size bir şey söyleyeyim. Eğer bu dediğimi yaparsanız onları geçersiniz. Ne yapalım ya Resulullah? Her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber deyin. Aradan bir zaman geçti. Fakir sahabiler tekrar Hazreti Peygamber'e geldi. Ya Resulallah zengin kardeşlerimiz bunu da duymuş, bunu da yapmaya başladılar. <gülüyor> Efendimiz dedi ki <gülüyor> Bu Allah'ın bir lütfudur, dilediğine verir. Dolayısıyla sahabe-i keram böyleydi işte. Taha hocam bir hayır varsa o hayırın peşindeydiler. Eğer Hazreti Peygamber'den bir şeyin mükafat olduğunu, sevap olduğunu, kendilerine ecil getireceğini Suydukları duydukları da. zaman hemen onu hayatlarına geçiriyorlardı. Evet. Tatbik ediyorlardı. Bizim gibi Bilip bildiğini yapmamak Yapmama değil, değildi. onlar bir şeyi öğrendikleri zaman ayırmıyorlardı. Bu sünnet, farz, vacip, müstahap değil. Allah Resulü söylemiş mi? Bitti. Söylemiş, bitti artık diyorlardı. Evet.